Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu <Sessimus> wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina <Sessimus> wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla <Sessimus> lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 Fe inne sakan hadis kitabullah ve hayran hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtasatuha ve kull muhtasatin bidah ve kull bidatin dalale ve kull finnar. Ceddetül Beyda kitabının şerhine 2. cildten devam ediyoruz. Allah azze ve celle'nin fiili sıfatlarında arşa istiva sıfatı 917. hadis Uzeyfe radiyallahu anh dedi ki Allah insanları kıyamet gününde bir alanda ilk yaratıldıkları gibi yalın ayak ve çıplak olarak toplar davetçiyi onlara işittirir ve gözlerini diktirir onun izni olmadan kimse konuşamaz ilk çağrılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olur ey Muhammed denilir o da şöyle der buyur itaat sanadır Hayır senin iki elindedir. Şer sana nispet edilmez. Hidayet bulan senin hidayet ettiğindir. Kulun önündedir. Senden gelmiştir ve sana dönecektir. Senden sana sığınmaktan başka sığınacak makam yoktur. Sen mübarek ve yücesin. Arşına istiva edensin. Beytin Rabbisin, noksanlardan münezzehsin. Sonra ona şefaat et denilir. İşte Allah Azze ve Celle'nin vaad ettiği makamul ül Mahmud budur. İsra suresi 79. ayette geçin Makam-ül Mahmud. Bunu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatlı İbni Ebi Zeme'nin Es-Sünnet'e Hakim Müsnedrek'te Tayalisi Müsned'inde İbni Ebi Şeybe Musennef'te Nesai Süleyin Kübra'da Bezzar Müsned'inde İbni Mende'li İman'da Esed bin Musa Ezzük'te Abdurazak tefsirinde Taberi tefsirde Yahya bin Sellem tefsirde bir dünyaya lahvalda lalakka itikatta hariis binevisa ve üstledinde Ebunaim iliyetülevli yadı İbne bir Asım ve sünnede hatibel Bağdi el muttefak ve muhterak Beyhaki el kazaver kadardı kaderdi İbna Sekir'de tarih di meşiteri rivayet etmiştir burada aynı zamanda Allah vecirlerin iki el sıfatı da geçiyor hadiski duağdı 918. hadis Ebu aliye Rufey bin Mihran Rahimullah dedi ki isteva kelimesi yükseldi demektir. Bunu da Hasan İsnad'la İbni Be'atim tefsirinde rivayet etmiştir. Cubeyr bin Mutim radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah arşının üzerindedir. Arşı göklerin üzerinde, göklerde şu şekilde yani parmaklarıyla kubbe gibi işaret yaparak gösteriyor, yeryüzünün üzerindedir. Bunu da Hasan İslat'la Ebu Davud Sünen'in de Buhari Tarih-ül Kebir'de, İbni Evi Şeyh-i Belarş'ta, sıfatta, beyhat esma ve sıfatta, Bezzar Müsned'in de Taberani Mucem-ül Kebir'de, Acur-i Şeriyada İbni Evi Atim Tefsir'de, İbni Uzeymet Tevhid'de, Ebu Şeyh Elazemet'te, Abdullah İshbili el-Hakem'de Lalikaye itikatta rivayet etmiştir. 920. rivayet İbn Mesud radıyallahu anh'ten dedi ki: Dünya sema ile sonraki sema arasında 500 yıllık mesafe vardır. Her iki sema arasında 500 yıllık mesafe vardır. 7. kat sema ile kürsi arasında 500 yıllık mesafe vardır. Kürsi ile su arasında da 500 yıllık mesafe vardır. Arş suyun üzerindedir. Allahu Teala da arşın üzerindedir. O yaptığınız her şeyi bilmektedir. <gülüyor> <gülüyor> bunu Müslüm'ün şartına göre sayı sinatla Darimi er-reddu alel cehmiyede, Ebuşşeyh el-Azamette, Buhari halkı ve fal-l-ibadde, İbni Ebi Zemene'in usulü sünnede, İbni Zeymet tevhidde, Ebu'l-Ferace-i Sekafi fevaitte zeheb de Muhtasar-ül-Uluv'da rivayet etmiştir. İstiva sıfatı Allah Azze ve Celle'nin biz bunu geldiği gibi ispat ederiz. Bu konuda hani bidat ehliyle e, sünnet ehli arasında çok söz dönmüştür. Onlar istivayı e, işte Arap dilinden bir takım şeylere tutarak bu istiladır. Ya da bunun gibi başka yorumlara gitmişlerdir. Bunda da E, Mu'tezile'nin, Cehmiye'nin ve sıfat konusunda, isim sıfat konusunda Onların yolunda gidenlerin kendilerince Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme anlayışı olduğu için Allah Azze ve Celle'ye mekan tahsisine girer bu derler İşte arş mekan mıdır? Allah Azze ve Celle'yi kapsar arş diyerek de bunu reddederler Bazıları buradan başka bir yola sapar Allah her yerdedir der bazıları vahdeti vücutçu olur her şey tektir der bazıları da hani eşarelerde ikisinin arasında durur buna da cevap vermez Allah her yerde midir değil, de, değil midir buna da bir cevap vermez biz iman ederiz ki Allah Azze ve Celle zatıyla arşın üzerine istiva etmiştir arşta Allah Azze ve Celle'nin kendi eliyle yarattığı ilk dört mahlukattan biridir onun da hani eee faziletini, büyüklüğünü yine başka rivayetlerde sayı tefsirde geçen mevkuf rivayetlerde geliyor. Kimse takdir edemez diyor. Yine İbn-i Mesut radiyallahu hadden geliyor. Ee, hani arşın büyüklüğü kulun tasavvur edebileceği bir şey değil. Nasıl ki biz diğer sıfatlarını Allah azze ve celle'nin kendisine yaraşır bir şekilde ispat ediyoruz. Arş da aynı şekilde. Yani biz arşa kendi kul gözümüzle bir mekan olarak bakamayız. Diğer bütün sıfatlarda olduğu gibi Allah aziecellerinin şanına yaraşır bir şekilde arşın üzerine istiva ettiğini söyleriz. Bu konuda tebirlere, yorumlara gitmeyiz. Nuzul sıfatı 921. hadis Ebu Ureyye radıyallahu aleyhi etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbimiz tebareke ve teala her gece gecenin son birinde dünya semasına iner ve şöyle buyurur. ''Bana dua eden yok mu? İcabet edeyim. Benden isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım.'' Bunu da Buhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine aynı şekilde nüzul sıfatı, mesela bu mezhepteki insanlar Allah azze ve celle nüzul ettiği zaman dünyanın bir kısmında gece bir kısmında gündüz diyorlar. O zaman onun nüzulü nasıl olacak? devamlı yeryüzüne nüzul etmiş olacak gibi aslında kendileri Allah'a, mahlukuna benzetiyorlar bu şekilde. Hani biz deriz ki Allah Azze ve Celle nasıl, geldi, nasıl bildirdiyse bize biz öyle söyleriz. Çünkü onlar kendi akıllarında kendi zaman ve mekan kavramlarıyla Allah Azze ve Celle'yi değerlendiriyorlar aslında. Biz Şura Suresi 11. ayette geçtiği gibi onun benzeri yoktur deriz ve bütün bu sıfatları ona yaraşır şekilde ispat ederiz sayı olarak gelen sıfatları dena yani imme duaya icabet ve atea yani verme sıfatları e, 922. hadis Ebu Rer'e radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım elbette onlara abdest ile beraber misvak kullanmalarını ve yatsı namazını gecenin üçte birine veya gece yarısına kadar ertelemelerini emrederdim. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtiği zaman Allah Zevcel ile dünya semasına iner ve dua eden yok mu icabet edeyim, isteyen yok mu ona vereyim der. Bu fecrin doğuşuna kadar devam eder. Bunu da Buhari ve Müslim'i şartlarına göre sayısat da Darakatü'n-Nuzul'da Ahmet Bilal vermiş dediğinde Hakim el-Müsnederek'te, Tirmizi süneninde Dârimi, Nesai sünnel-ül Kübra'da, Abdurrezzak tefsirinde, Bezzar ve Ebu Yala müsnedlerinde, Beyhaki'de, Sünnel-ül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Hubud, imme sıfatı, Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah dünya semağına iner. Sonra sema kapıları açılır. Sonra elini açar ve şöyle buyurur. İsteyen yok mu? Bu durum fecir doğana kadar devam eder. Bunu da Müslüm'ün şartına göre Sayısnat'la Ebu Yala Müsned'in Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Dara el-Nuzul'da, İsmail el-Esbehani el-Hucce fi meyanime haccede rivayet etmişlerdir. Eta yani gelme sıfatı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ım adan Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbim Allah azze dün gece bana en güzel bir surette geldi. Bunun uykuda olduğunu sanıyorum. Şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Büyük ve ileri gelen menekler topluluğu hangi konuda münakaşa ediyorlar biliyor musun? Ben de hayır dedim. Bunun üzerine elini iki omuzumun arasına koydu. Ve ben o iki elin soğukluğunu iki kürek kemiği arasında veya göğsümde hissettim. Sonra göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildim. Tekrar, ey Muhammed, büyük ve ileri gelen melekler topluluğu hangi konuda münakaşa ediyorlar biliyor musun buyurdu. Ben de, evet, kefaretler ve dereceler hakkında münakaşa ediyorlar dedim. <gülüyor> kefaretler ve dereceler nedir denilince, Kefaretler namazdan sonra mescitte kalmak, mescitlerdeki cemaate yaya olarak yürümek, her türlü zorluk ve soğuklarda bile abdest organlarını tam olarak yıkamaktır. Kim böyle yaparsa hayırla yaşar, hayırla ölür ve her türlü hata ve günahlarından sıyrılarak annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur buyurdu. Sonra şöyle buyurdu. Ey Muhammed namaz kıldığında şöyle dua et. Allah'ım iyilikler yapmayı, kötülüklerden el çekmeyi, yoksulları sevmeyi senden dilerim. Kullarına bir kötülük göndereceğin vakit beni o kötülüklerden uzak tut yanına al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Dereceler ise selamı yaymak, yemek yedirmek, insanlar uykudayken geceleyin namaz kılmaktır. Bunu da say Ahmet bin Ambel Müsned'in Tirmizi Sünen'in de, Ab bin Hümet Müsned'in de, Dara Kutli'ye Ruhiye'de, İbn-i Ebu Yala Müsned'in de, Acur-i Şeria'da, Neccat, Er-Raddu'ala, Men Yekulul Kur'an mahluk'ta rivayet etmişlerdir İstibşar yani sevinçle övünme sıfatı Ebu Derda radıyallahu anh'ten de, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Üç kişiyi Allah sever ve onlara güler ve onlarla övünür. Birisi o kimsedir ki savaşta çepeçevre kuşatıldığında Allah Azze için canıyla savaşır. Bu haldeyken ya ölür ya da Allah Azze kendisine yardım edip zafer verir ve şu kuluma bakın benim için nasıl da sabretti der. İkincisi güzel bir hanıma ve yumuşak rahat bir döşeye sahipken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 Beyhaki el-esmavi sıfatta Hakim el-müsledirekte Taberani mecmu-i zevahetten Heysem-i Taberani'den Aktarmış Yine İbn-i tevhidde Aktarmıştır Beşaret yani Müjdeleme sıfatı Abdullah İbn-i Amr radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu İhrama girerek telbiye getiren Hiçbir kimse yoktur ki Allah Müjde Sevin buyurmasın. Bunun üzerine Mirdas'ın amcası ey Ebu Muhammed vallahi Allah ancak cennetle müjdeler dedi. Bunu da Hasan isnatla İbnü'l-Beyşeb ve Musannef'te Müseddet bin Müser Müserhet'ten Müşerhedin Müsedd'inden naklen de İbn Hacer Metâlibü'l-Aliyye'de rivayet etmiştir. Utk yani azat etme ve dena yakınlaşma sıfatları. Ayşe radıyallahu anha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle arefe gününde cehennem ateşinden azat ettiği kul kadar başka hiçbir günde azat etmez. Yüce Allah o günde kendisine yalvarıp yakaran kullarına yaklaşır ve o kullarıyla meleklerine karşı övünerek bunlar ne istiyorlar diye sorar. Bunu da Say-i Müslim İbn-i Mace'de. Süneninde, Nesai-i Süneninde İbn-i Uzaym'e sahihinde rivayet etmişlerdir. Yani bütün bu sıfatlar da daha önce geçenler gibi e, mahlukta olan şekilde değil. Allah Azze ve Celle'nin gülmesi, müjdelemesi ya da zatî sıfatları onun eli e, baldır sıfatı, bu gibi sıfatlar ona yaraşır şekilde ispat edilir. Bu konuda da ona da değinelim inşallah. E, ehli sünnetin yolu Bu sıfatları tatil yani iptal etmemek, tahrif, tevil etmemek, tekkif yani keyfiyet belirtmemek buna ineceğim inşallah. Bir de teşbih yani bu sıfatları kullarda olan sıfatlara benzetmemektir. Tatil dediğimiz mesele sıfatın tamamen iptal edilir yani bu sıfatın Allah Azze ve Celle'ye nispet edilmemesi gerektir ona yaraşmayacağı gibi sebeplerle Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sıfata sahip olamayacağı. Mesela işte el sıfatını reddediyor ya da istivayı istila diye esnafın o tahrife giren istiva sıfatını reddediyor. Hatta Cehmiye'nin başı diyor ki elimde olsa diyor Ceh bin Sahban Taha suresi 5. ayeti Musaftan kazırdım diyor. Yani bunlar tamamen reddeden, muattıla dediğimiz yani tatil eden, reddeden fırka. İkincisi tahrif edenler Bunlar da eşarilerin yaptığı gibi mesela istiva sıfatını e, istila diye okuyorlar. Allah Azze ve Celle yeri göğü istila etmiştir diyorlar. Alimler de onlara şöyle cevap veriyor. Hani bu başta başına bir kusurdur. Çünkü istila edilen yer zaten o kimsenin değildir diyor mesela. E, bunun gibi ya da el sıfatını Allah Azze ve Celle'nin kudret diye açıklıyorlar. Bunun bir dayanağı var mı? Var diyorlar. Nerede var? Arap dilinden var. Ama e, yani bir yerde tıkanıyorlar. Niye? Sat suresi 5. ayet, 75. ayet bu gibi birçok hadiste iki el sıfatı geçiyor. Bunun gibi şeylerde de tıkanıyorlar. Yani bunlar tahrif eli. Alimler e, tahrif elini tatil elinden daha çok kınamışlardır. Çünkü tahrif eden kimsenin saptırma ihtimali daha çoktur. Dine zararı daha çoktur. Yani şahsından dolayı değil. Mesela bir eşari genel akide olarak bir mutezileden, cehmiyeden daha düzgün olabilir. Bu tıpkı bidat ehliyle Yahudi Hristiyanlar gibi. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan tabii ki daha fazilet dolma ihtimali var bidat ehlinin. Ama bidat ehlinin İslam dinine verdiği zarar bir Yahudi Hristiyan'ın verdiği zarardan çok daha fazla. O yüzden tahrif ehlini sıfatlarda tarif edenleri ilim ehli daha çok kınamıştır çünkü bunlar sapmaya sebep olmuştur bu sıfatları işte nuzul sıfatı e, hatta ahirette Allah Azze ve Celle'yi görme meselesinde ruhiyeti orada kalbiyle görülecek gibi yorumlara gitmişlerdir e, bu şekilde saptırmaları daha çok olmuştur e, bu tatil ve tahrif meselesi böyleydi teşbih meselesi o da müşebbiye fırkası yani mutezile ve cehmiye'nin tam zıttı Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin eli vardır, haşa bizim elimiz gibidir, bu elim gibidir diyorlar. Allah Azze ve Celle insan suretindedir diyorlar. Bunlar da e, bu Mutezile ve Cehmiye'nin gittiği yolun tam tersi bir yolda giden fırkadır. Bir de yine arada e, saptırmaya çok açık bir fırka var. Tekif etmeyiz dedik biz, keyfiyet belirtmeyiz. Keyfiyet belirtmemek demek şu demek. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır, onun şanına yaraşır bir şekildedir. Çünkü Şura suresi 11. ayette لَيْسَكَ مِسْلِهُ مِسْلِهِ شَيْهُنْ وَهُ وَسَنْيُولْ بَصِرِ Allah Azze ve Celle'ye yani e, onun misli hiçbir şey yoktur. Ama el sıfatını kendine nispet etmişse biz bunu ispat ederiz. Bazıları diyorlar ki, mesela meallerde görebilirsiniz, yet diye çeviriyor eli. İşte o kişiye siz derseniz bu eldir hayır kardeşim bu yeddir der. Yed nedir de bilmem bu yeddir der. Yani yedin el olduğunu kabul etmez. Bunlara da işte mufevide fırkası deniyor genelde, daha önce derslerde geçmişti. Yani bunlar e, keyfiyet belirlememeyi tamamen manasız bir şeye hamlediyorlar. Yani 7 vardır Allah'ın, yet nedir bilmiyoruz. Öyle değil, biz diyoruz ki yet eldir Allah'ın kendine yaraşır bir eli vardır İspat ettiği sıfatlarda kendine yaraşır bir nuzulü vardır. Bütün sıfatlarda da biz bu şekilde iman ediyoruz. Onu ne mahlukuna benzetiyoruz, ne iptal ediyoruz, ne de Allah Azze ve Celle'nin nuzulunu mesela keyfiyet belir diyoruz İsim sıfat meselesinde iki uç fırka arasında her meselede olduğu gibi ara yolu tutuyoruz ehl sünnet olarak işinde. İbaha yani övünme sıfatı 928. hadis Abdullah İbni Ömer Mina mescidinde oturuyordum. Ensardan bir adam ile Sakif'ten bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü sana sormak için geldik. Şöyle buyurdu. Dilerseniz bana ne soracağınızı size bildireyim. İsterseniz ben susayım ve sizin sorunuzu dinleyim. Onlar sen bize bildir dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Ensarlı! Sen evinden çıkıp Beyt-i Haram'ı ziyaret etmeni ve bu ziyarette elde edeceğini, tavaftan sonra kılacak olduğun iki rekat namazı ve ondan elde edeceğini, Safa ile Merve arasındaki sayini ve ondan elde edeceğin sevabı Arafat'taki vakfeni ve ondan elde edeceğini, şeytanı taşlayıp ondan ne elde edeceğini, kurban keseceğini ve ondan ne elde edeceğini, sonra başını tıraş edip ondan elde edeceğini, ondan sonra tekrar beyti tavaf edip ondan ne elde edeceğini sormak için geldin. Ensarlı seni hak ile gönderene yemin ederim ki bunun için geldim dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Evinden Beyt-i Haram'ı ziyaret maksadıyla çıktığında Allah sana devenin her attığı adım karşılığında bir sevap yazar. Bir de günahını siler. Tavaftan sonra kıldığın o iki rekat namaz İsmail neslinden bir köle azat etmek gibidir. Safa ile Merve arasındaki sayın 70 köle azat etmek gibidir. Arefe günü öğleden sonra Arafat'taki vakfeye gelince o anda Allahu Teala dünya semana inip Sizinle meleklere karşı iftihar ederek şöyledir. Kullarım cennetimi görmek için dünyanın uzak köşelerinden kopup geldiler. Yorgun ve bitkin düştüler. Eğer günahlarınız kumlar ya da yağmur damlaları sayısınca deniz köpük köpükleri adedince olsa bile bağışlarım. Haydi siz ve şefaatçi bulunduğunuz kimseler bağışlanmış olarak akın edin. Taş atmana gelince Attığın her taş karşılığında işlediğin büyük günahlardan bir tanesi bağışlanır. Kurbanına gelince o Rabbinin katında sana saklanmıştır. Başının tıraşına gelince tıraş ettiğin her kıl karşılığında bir sevap alırsın bir de günahın silinir. Ondan sonra Beyt-i Şerif'i tavaf etmene gelince hiç günahın kalmaksızın tavaf edersin. Üstelik bir melek gelip ellerini senin iki omuzuna, omuzun arasına koyar ve şöyle der geleceğe ait işine bak artık tüm geçmiş günahların bağışlanmıştır bunu da Hasen İsnad'la Bezzar Müsned'in de Taberani Ehadisül Tival'da Beyhaki Delail'in nububede yine Enes Radıyallahu anh'ten şahidini de Şecere'yi emal eden Ebu Emer Es Sülemi cüzünde rivayet etmiştir Uyumama sıfatı 929. hadis Ebu Musa Aleyhi Şari Radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda iken şu beş cümleyle kalktı. Muhakkak ki Allah azizler uyumaz. Ona uyumakta gerekmez. Terazi indirir ve kaldırır. Gündüz amelinden önce gecenin ameli ona yükselir. Gecenin amelinden önce gündüzün ameli ona yükselir. Onun perdesi nurdur. Diğer rivayette nar yani ateş şeklindedir. Şayet onu açsa yüzünün parlaklığı malûkattan gözün ulaştığı her şeyi yakardı. Bunu da Müslim sayinde rivayet etmiştir. Bu yine Ayetel Kürsi'de geçen ve te huzuhu yani onu uyuklama ve uyku tutmaz <gülüyor> şeklinde geçiyor Ayetel Kürsi'de. Deşaset yani güler yüzle karşılama sıfatı. 930 30. hadis Ebu Reren radıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitleri namaz ve zikir için vatan edinen hiçbir Müslüman kişi yoktur ki Allah onu tıpkı uzakta bir yakını olan kimsenin bu yakını geldiğinde güler yüzle karşıladığı gibi güler yüzle karşılamasın. Bunu da Buhar ve Müslümin şartlarına göre sayı istatlı Ahmet bin Ambel Müsned'in de İbn-i Maci de İbn-i Uzeyme sayın Yine İbn-i İbban sayinde hakim El-Müstedrek'te rivayet etmiştir. Ebu Uğrer'e radıyallahu aleyhi ve, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah biri diğerini öldürmüş olduğu halde her ikisinin de cennete girdiği iki kişiye güler. Dediler ki bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Birisi Allah azze yolunda savaşır ve şehit edilir. Sonra onu öldüren yani kafirken o kimseyi Müslüman'ı öldüren kimse Allah'a tövbe ederek Müslüman olur. Allah Azze ve Celle yolunda savaşır ve o da şehit edilir. Bunu da sayısınatla Buhar'ı ve Müslüm rivayet etmişlerdir. 932. hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten İki kişiye Allah güler. Birisinin altında arkadaşların atları gibi bir at vardır. Düşman onları karşılar ve yenilgiye uğratır. Arkadaşları kaçarken kendisi meydanda kalır ve savaşmaya devam eder. Şayet ölürse şehit olur. Hayatta kalması durumunda da işte Allah buna güler. Diğeri ise gece vakti kimseler görmeden kalkıp yücelci abdestini alır ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eder. Allah'a hamd eder, kıraat ile başlar. Allah buna da güler ve şöyle buyurur. Kuluma bakın. Onu benden başka kimse görmüyor. Bunu da Guvar ve Müslüm'ün şartına göre sayısınatlı Taberani Mucemül Kebir'de Nesai Sünnelül Kübra'da ve Ibn Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmişlerdir. Ferh yani sevinme sıfatı 933. hadis Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullama <gülüyor> Allah'ın tövbe ettiği vakit kulunun tövbesine sevinmesi birinizin devesi üzerinde çorak bir yerde bulunup devesi kaçtı üzerinde de yiyeceği içeceği bulundu ve ondan ümidini kesti nihayet bir ağaca gelerek gölgesinde yattı devesinden ümidini kesti o bu haldeyken aniden deve karşısına dikiliverdi ve yedeğinden tuttu sonra da sevincinin şiddetinden Allah'ım sen benim kulum ben senin Rabbinim dediği sevincinin şiddetinden yanıldığı zamanki sevincinden daha çoktur. Bunu da Müslim sayında rivayet etmiştir. Yine burada e, cehaletle yani o anlık sevinçle aklı gidip söylüyor. Bundan dolayı bunu söyleyen kul mazurdur. Bu da e, kitaplarda önceden cehalet özründe geçmiştir.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 Ey Allah'ın Resulü ne üzerine amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaderin konumları üzerine buyurdu. Bunu da Say-i Ahmet bin Ambel Müsned'in de, İbn-i İbban Say'in i̇bn Sad Tabakat'ta, firyab kaderde Taberani Müsned-i Şami'in de, i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Burada bırakalım inşallah. Subhanak allahumme ve bi hamdik ve eşhedu enn la ilahe illa'n tevahdeke la şerikelek ve estafirike <gülüyor>